Ahmet Şevki efendi bu sabah şu cümleyi pek hiddetle beyaz keten yeleğinin altında zorca zapt dolunan göbeği yerinden sarsılarak söylemişti. Ahmet Cemil telaş etmeyerek sordu. Nereden anladınız? Nereden anlayacağım? Zavallı kadın yine öksüzler gibi boynu bükük çocuğuyla gelmiş, matbaanın aşağı katında ağlayıp duruyor. Görsen ne de güzel kadıncağız, taze, masum, edalı bir biçare. Bedbahtlığı her halinden belli. Karısının evde kimsesiz ve yapa yalnız, ihtimal ekmeksiz bırakıp da kim bilir hangi kahrenin yanında hiç vakit geçirmekte mana var mı? İkide birde babam nerede diye gelen bu çocukla matbaa halkının kaba kaba manalı gürüşleri arasında ağlayan o kadıncağızı gördükçe içim içime sığmıyor. Allah bilir bir gün o çapkını tuttuğum gibi idarenin penceresinden aşağı atacağım. Ama neye yarar? İş bu biçarelerin derdine deva bulmakta. Ahmed Şevki efendi devam etti. Kendisini tecrübe etmeden, aile babalığı ne demek olduğunu anlamadan yahut o mukaddes vazifenin ehemmiyetini her türlü takayyütten vareste adet edecek kadar kendilerinde duygusuzluk gördükleri halde evlenenlerden bahsetti. Kim bilir, şu genç kadın Kimin, hangi babayla hangi ananın nazlı bir kızıdır? Pek küçükken evlenmiş olacak, çocuğundan öyle anlaşılıyor. Belki on beş, on altı yaşında. Tutmuşlar bilmediği bir adama veri vermişler. Senin her şeyin işte bu adamdır demişler. Sonra, e, ana baba ortadan kalkmış, dünyada bu adamdan başka kimse kalmamış. Bir ay ya mesut olmuş ya olmamış. Kocası içmeye başlamış, ne ait bir akşam evde küçücük bir çocukla yalnız kalmış. O genç kadın ne yapar? Kocası nerede kalmış? Bu gaybûbet tekrur eder olmuş. Nereye gidiyor? Nerede kalıyor? Türlü farziyet silsilesi ise ki her biri diğerlerinden bir başka yara açıyor, meram anlatamıyor. Ağlasa kıyametler kopuyor. Hatta Ahmet Şevki efendi diyordu ki, evet böyle bir herif bilirim ki karısı ağladıkça onu döverdi. İnsan ilk önce karısını döven erkeklerden bahsedildiğini işitince kim bilir karı nasıl dayağa müstahaktır demek ister. Evet efendi içsin içsin sonra evde bakkaldan beresiye peynir ekmek alırlar diye gitsin cebindeki parayı bir murdar aşufteye versin. Sonra eve gelince karısının ağlamasına tahammül etmesin. O kadın ağlarsa bağırırsa cariz denecek, daya müstahak addedilecek. Buna bir de kadının kocasına aşık olmasını ilave ediniz. İşte Raci'nin karısı. Dünyada kendisinden kaçan şu heriften başka bir şey düşünmediği, bu sabah şafak atar atmaz gelip şurada ağlamasıyla samit değil mi? Ama kocasını aramak için sabahleyin başını aldığı gibi matbaaya geliveren kadının muamelesini de süste bir muamele addetmeyecekmişiz. Bir de ona sormalı. Bu dereceye kadar düşmüş olmak için kim bilir ne mecburiyetler görmüştür, ne gözyaşları dökmüştür. Ahmet Cemil derin bir teessürle dinliyordu. Ahmet Şevki Efendi'nin sade bir talakatla söylediği bu sözler gözlerin önünde bir feciha alemi açmış, kadınlık hayatı içinde gözyaşlarından mürekkep bir ızdırap sahifesi teşkil eden acı bir bahsi bütün müzîç ve elim tahsilatıyla meydana dökmüştü. Utanmasa aşağıda ağlayan racinin karısına değil, bütün gözü yaşlı kadıncıklar için şurada uzun uzun sız diyasız diye ağacaktı. Bu aralık Ahmet Cemil'in gözüne bir şey ilişti. Ahmet Şevki efendi göstererek dedi ki: "Baksanıza merdivenin başında duran racinin çocuğu değil mi? Eee bir şey söyleyecek de galiba cesaret edemiyor." Ahmet Şevki efendi: "Gel bakayım oğlum, gel. Bir şey mi söyleyeceksin?" diye çocuğa seslendi. Çocuk Kırkılmamış lepiskan saçlı, dünyada vaktinden evvel dertle, mihnetle ağlamaya başladığı için hazin bir hayret manasıyla örtülmüş zannedilecek kadar baygın gözlü, 1-2 sene evvelden alındığı paçaları dizlerine yaklaşan pantolonundan bileklerini örtemeyen yenlerinden anlaşılan soluk elbisesi içinde pejmürde yapraklar arasında yeni açılmış bir gül kadar cana yakın bir çocuk tereddüt ederek yaklaştı. E izin verirseniz annem size bir şey söyleyecek dedi. Ahmet Şevki efendi Rifik'ine baktı, bir nazar teatisiyle kadıncağızı dinlemeye karar verdiler. Ahmet Şevki efendi çocuğun elinden tutarak dedi ki: Senin ismin ne bakayım? Nedim. Bak bir kere. İlk babalık hevesiyle çocuğa şair ismi vermiş de sonra Ahmet Şevki efendi mütalaasını çocuğun yanında ikmal etmek istemedi. Ahmet Cemili de bir işaretle davet ederek sofaya çıktı. Kadın caz merdivenin kenarına dayanmış müsaade bekliyordu. Ahmet Şevki efendi kendisine biraz vakar vererek ve merasime mahsus sesini takınarak "Ne istiyorsun Şemşile Hanım?" dedi. Ahmet Şevki efendinin şu suali üzerine genç kadın bütün hayatının zulmeti içine sinmiş sandıren gözlerini kaldırdı. Şu müşfik çehrelere doğrudan doğruya bir istimdat nazarı tevcihine bile cesaret edemeyerek titrek bir sesle "E deminden beri size müracaat edip etmeyeceğimi düşünüyordum." dedi. "Nihayet müracaata karar verdim de şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum. Zaten benim ne demek istediğimi siz pek iyi bilirsiniz, değil mi efendim? Zevci mi siz de benim kadar tanırsınız. İkide birde boynu bükük bir çocuğun gelip babasını sorduğunu da görüyorsunuz. Bugün o çocuğun elinden tutarak gelen annesini görünce bu zavallı kadının ne demek istediği de anlaşılmıştır elbette." Kadın artık ilk itiraza, şu 3-4 sözde galebe çaldıktan sonra o senelerden beri katre katre ciğerlerine damlayıp her isabet noktasında bir ateş tutuşturan zehrin bütün acılıkları fevran etti. Söyleyeceğine, ne demek istediğine dikkat etmeyerek Orada şu mürekkep lekeleriyle simsiyah kesilen matbaa merdiveninin kenarına dayanarak, karşısında yüzüne bakamaksızın teessürle ve sükutla dinleyen bu iki şefkat çehresine, yanı başında bu facianın henüz esasını idrak edebilecek bir yaşa gelmemiş, fakat bütün elem ve ızdırabına gafil bir şerik olmuş çocuğun, mahzun edasına bakmaya cesaret edemeyerek, perişan bir lisanla şimdiye kadar kimseye faş olunamayıp da teraküm ede ede, Artık hapsalasının istihabına muktedir olamadığı acılıklarını hatrına geldiği gibi salıverdi. Eee fakat ben kocamı aramak için de gelmiyorum. O beni aramaya lüzum görmezse benim onu aramaya mecburiyetim kalır mı? Geceleri evine gelmeyen erkeğin elbette gideceği bir yeri olmalı. Karısınınla elbette bir sebeple kaçıyor. Biz zavallı kadınlar kocalarımızın bizden kaçlıklarını görürüz de ekseriyet üzere kimin için bizi terk ettiklerini de bilmeyiz. Kaç kere niyet ettim. Şu babasının bir güler yüzünü görmeye muvaffak olmayan çocuğu elinden tutup o kadın her kimse ona kadar götürmek. Hanım, bakınız bu çocuk babasına muhtaç bir çocuk. Eğer o eve gelmeyecek olursa bu çocuk genç anasının daima ağlayan gözlerinin önünde yavaş yavaş ölecek. Buna acıyınız, babasını bırakınız demek istedim. E fakat bilir miyim o kadın kimdir? Kocam kimin için karısını, çocuğunu bırakıp da gidiyor. İşte efendim ben bugün kocam için değil, çocuğum için geliyorum. Genç kadın burada çocuğuna uzun bir nazarla baktı. Ah bu nazar. Dünyada bedbaht bir kadın olmaya katlanmak mecburiyetinden başka bedbah bir çocuk yetiştirmiş olmaktan mütebellir bir yelsin. Bütün şerhi bu nazarda mündemiçti. Bir nazar ki Çocuğu sanki ağlayan bir Buse ile ihata etti. Sanki şefkatten, rikkatten mürekkep bir der Aguş'un mıknatisi cezbesi içine aldı. O vakit bu genç kadın her derdi yüzüne baka baka düşündüğü, sanki onun masum simasına elemlerinin mersiyesini yazdığı bu çocuktan artık gözlerini ayıramayarak bütün hissiyatını döktü. Henüz çocuk denecek bir yaştayken bu adamın zevcesi olduğunu, çocukluğa mahsus tam bir itimatla olanca hissine ve fikrini ona hasrettiğini, sonra yavaş yavaş kocasının kendisinden uzaklaştığına vukuf hasıl ettikçe kalbinin nasıl yırtıldığını, muhabbet devresinin ilk semeresi daha baba demeye başlamadan babasının onunla beraber annesini de unutup haftada 4-5 gece evin semtine uğramamaya başladığını, eve geldikçe titizliğinden, sarhoşluğundan başka bir şeyle gaybubetini unutturmadığını birer birer döktü. Bugüne kadar sabrettiğini, tesellisini ağlamakta aradığını söyledi. Fakat artık evet, artık tahammüle imkan kalmadı. Bakınız, yalnız son vakayı anlatayım. Bugün arsız bir kadın gibi beni size müracaata mecbur eden de bu. Babamdan, annemden bana bir şey kalmamıştı. Sâdettin gelin ederlerken de pek az şey vermişlerdi. Kocam daha onların hayatında 10 liralık bir küpe mi aldı, mahvetti. Güya beni emniyete sandığına terhin olunmuş diye aldatmak istiyordu. Pederimle validem ortadan kalkınca küpenin satıldığı meydana çıktı. Bir yüzüğüm, iki altın bileziğim vardı. Onlar da birer birer gitti. Tabii seç çıkaramıyordum. Eğer kazandığı para bir oğluyla bir karısından ibaret olan evini geçindirmeye kifayet etmeseydi hatta mütevessir de olmazdım fakat bu paranın kazandıklarıyla beraber başka birisine sarf olunduğunu hissediyordum nihayet her şey bitti satılacak artık bir şey kalmadı birkaç günden beri galiba parasızlıktan olmalı her vakitten ziyade hiddeti vardı evin içinde sanki bir şey arıyormuş gibi bir hayli dolaştı dolaştı sonra bir aralık önüme dikilerek ne demin kağıtları nerede dedi Zavallı babam ne olur ne olmaz diye dişinden tırnağından arttırarak 3 tane demiryolu hisse senedi almış, ölürken bunları Nedime'ye bırakmıştı. Kocamın kağıtlar dediği buydu. Küpemin, yüzüğümün falan gitmiş olmasına ehemmiyet vermediğim halde çocuğun dünyada yalnız şu kağıtlardan ibaret olan servetini, ben ölürsem elinde kalacak olan şu tek kuvveti artık bu adamın eline vermek bir hıyanet, affolunamayacak bir kabaat olduğunu anladım. O kağıtları veremem dedim. O vakit üzerine hücum etti. Ya, öyleyse ben sana gösteririm, dedi ve genç kadın ikmal edemedi. Kadının icabı ikmale mani oldu. Bundan sonra gözyaşlarını da zapt edemedi. Bir müddet öyle hıçkıra hıçkıra ağladı. Ahmet Şefki Efendi ile Ahmet Cemil bu facianın karşısında bir hürmet ve merhametle sükût ediyorlardı. Ahmet Cemil bir ceridede sefaletten intihara mecbur olmuş bir aile pederine Sokakta kolu kırık bir çocuğa, Mezaristan'da 15 yaşında veren bir kızın kabrine tesadüf etse, dünyaya küsme hassasiyetinde yaratılmış olan bu rakik şair şu feryat eden şiirin hüznüne karşı mebhoot olmuş, sanki donmuş kalmıştı. Nihayet genç kadın başını kaldırdı. Kağıtlar henüz bende fakat o vakitten beri eve gelmiyorum ve gelmeyecek. Yahut gelse bile bundan sonra hayat büz bütün cehennem olacak. Ben nasıl olsa geçinirim. Elimden her şey gelir. Dikiş dikmek, bir evde yemek pişirmek, çocuğum için bunların hepsine katlanırım. Ona haftada 5-10 on kuruş verebilmek için ne olur, hizmetçilik de ederim. Fakat çocuk ne yapsın efendim? Çocuk işte size bunun için geliyorum. Çocuğu böyle bırakmaya babası razı olabilir. Fakat ben nasıl razı olurum? Okumak lazım. Ben hizmetçilik etmeye mecbur olayım fakat onu ileride uşaklığa mecbur olmaktan kurtarmak lazım değil mi?